Ki İmam şeyh El-Albani Rahimahullah Ma alil hadirine ba'de Kişi vefat ettikten sonra, dünyadan ayrıldıktan sonra orada hazır bulunanların, orada onun yanında bulunanların yapmaları gereken, üzerlerine düşen görevler nelerdir? Hatırlarsanız Şeyh El-Albani Rahimahullah mukaddimede zikretmişti ve demişti ki ben Cenazez bahsiyle alakalı, cenazelerle alakalı bir risale, bir kitap kaleme aldım. Ve daha önceden değinilmemiş konuları da ne yaptım bu kitapta zikrettim. Ümmete nasihat olsun, Müslümanlara öğüt olsun diye. Diyor ki İmam Şeyhül Albani Rahimahullah ilk olarak en yuğmidu aynayh. Cenazenin yani ölen kimsenin gözlerinin ne yapılması? kapatılması. Çünkü artık o kimse'nin ruhu bedenden ne yaptı çıktı ayrıldı. <gülüyor> ve dua lehu ve aynı şekilde hazırun cenazenin yanındaki kişiler ne yapacaklar? Cenazeye dua edecekler. Hayırlan dua edecekler. Bununla alakalı Ummu Seleme hadisi var. Hadisi İmam Müslim İmam Ahmet ve Beyhak'ı rivayet ediyor. Diyor ki Umru Seleme radıyallahu anha Dekala sallallahu aleyhi ve sellem ala Ebi Seleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına geldi. Fakat şakka basa ruhu gözleri ne yapmıştı? Açılmıştı. Niye açıldı Ebu Seleme'nin gözleri? Ruh çıktı. Gözleri açık kaldı. Ölüm düşeğindeydi. Diyor ki Ummu Seleme radiyallahu anha fe agmadahu aleyhissalatü vesselam geldi Ebu Seleme'nin yanına ve onun gözlerini ne yaptı? Kapattı. Şimdi makale takipende dedi ki aleyhissalatü vesselam bu amelini, bu davranışını neye binaen yaptığını açıkladı ümmetine. Dedi ki innel ruha iza qubid ruh kabz edildiğinde melekler ruhu teslim aldığında tabi'ahul basar ne yapar? Göz, o ruh'a böyle bakar. Yani ruhun peşinden bakakalır. E ruh da çıkınca artık, ne oluyor? Göz, o en son halde enerjisini de kaybediyor. Ruh da gidince, o şekilde kalıyor ve o şekilde bakak baka duruyor. Fadat cenanun min ahlhi, Ebu Sälâm'in yanında olan insanlar, ne yapıyorlar? Başlıyorlar, sızlamaya, vahalamaya, gürültü oluyor orada. Tabii kimi insanlar da dua etmeye başlıyorlar. Vay halimize, yazıklar olsun bize tarzı insanlar yani kendilerine bazı insanlar vardır ki böyle olağanüstü durumlar yaşadıklarında ne yaparlar? Ağızlarından çıktıklarını kulakları duymaz. Ne söylediklerinin farkında değildir. Aslında bakmışsın ki dua yerine beddua ediyorlardır. O çok önemli bir husus. Bazen anneleri babaları da görüyoruz kızdıkları zaman ne yapıyorlar? dua ediyorlar. Türkçede de var mesela. Türk insanların dilinde de var. Allah kahretsin seni diyor. Bu bir doa ağır bir doa. Yani Allah seni helak etsin demek, kahretsin demek, mahvetsin, seni süründürsün anlamlarına geliyor. Ama dil alışınca şeytanın da hoşuna gidiyor. Azıcık kızdığı zaman insan Allah kahretsin diyor. Halbuki Allah hidayet etsin dese Kuveyt'e gitmiştim. Kuveyt'te de mesela şeytan öyle bir insanların dillerini yapıştırmış ki Allah yakta ok diyor mesela. Allah seni yani kessin koparsın. Kızdığı zaman şey yaptığı zaman. Halbuki Allah edik. Allah sana hidayet eylesin diye hayırla dua etmesi lazım. Buradaki insanlar da işte başlıyorlar dua yerine ve dua etmeye. Kendilerine dua ve dua etmeye. Aleyhisselam bunu dinince diyor ki la tedu ala enfusikum illa bihayr. ve dua bulunmayın. Kendinize dua edecekken ed ediyorken ne yapın? Hayırla dua edin. Ağzınızdan hayır çıksın. Fe innel melaikete yu'minun ala ma Çünkü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, melekler söyledikleriniz o sözlere ne yapıyorlar? Amin diyorlar. Yu'minun. <gülüyor> Amin diye sizin söylediğiniz dualara Allahu Teala'dan icabet talebinde bulunuyorlar. Sonra, sonra Aleyhisselatü Vesselam ki, Ebu Seleme'nin günahlarını affeyle Varfak Bu da sünnet Yani cenazenin yanına gittin Artık böyle bir dua edebilsin Allah'ım magfirli fulan Allah'ım falancanını günahlarını affeyle Varfak derecetehu fil mehdiyyin Hidayete ermişlerin Arasında onun derecesini yükselt Ne mübarek dualar Vakhlufhu fi akibihi Fil gâbirin Ondan sonra onun soyunu ne yap? Baki kıl. Yani onlar yaşasınlar. Onlara ömür ver. Onun adından gelenlere. Ve ona meğfiret et. Ya Rabbel alemin. ya alemlerin Rabbi. Ve fsah lehu fi kabrihi. Onun kabrini ne yap? Geniş eyle. Geniş tut. Ve nevvir lehu fi. Ve kabrini ne yap? Münevvar eyle. Aydınlık eyle. Nurlu eyle. Bakın aleyhissalatü vesselam son derece mütevazi. Kulluğunun bir göstergesi olarak, kulluğunun bir izharı olarak ölüm döşeğinde yatmış bir adamın yanına gelmiş. Rabbine tedarru ederek, sığınarak, boyun bükerek dua ediyor. Allah'ım diyor. Onun günahlarını affeyle. Kabrini genişeyle. Kabrini genişeyle. Ama kendilerine zulmen ve udvanen evliya diye seslenilen, tanınan tanıtılan, öyle zalim insanlar var ki, tarikat şeyhleridir, tasavvuf şeyhleridir. Haklarında ileri geri öyle laflar ediniliyor ki, söyleniliyor ki, yani bunlar çok ağır laflar. Ölüm meleği ancak o izin verirse, muridlerinden birisinin canını alır gibi. Kabre konulan muridine Gider yardım eder kabrini nurlandırır kabri nefesi eyler genç eller gibi itikadlar, inanışlar var. Birçok tarikatçının, birçok tasavvufçunun inanışında. Bunu sarahaten açıkça kulaklarımızda ne yapıyoruz? Duyuyoruz. Kitaplarından da görüp okuyoruz. Sebebi cehalet. Sebebi ve ma hak kadrihi. Allah hakkıyla tanımamış olmak. Peki ne yapılmalı başka en yokattu bi sevbin yasturu cenaze öldüğünde vefat ettiğinde bütün vücudu ne yapılır bir örtüyle çarşafla battaniyeyle örtülür bu konuda Şeyh Albani diyor ki Rahim Allah, hadis Ayşe Aişe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis var en resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hina resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Aleyhisselatü Vesselam Yemen kumaşı ile Yemen'den getirilmiş, Yemen'den yapılmış bir kumaş ile ne yapılıyor? Üstü örtülüyor. Vefat edince, gözlerini kapayınca, ruhu çıkınca Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab nabi üstünü bu şekilde örtüyor. Tabi bu ölen kişinin ihramlı olmaması şartıyla yani bir kimse umreye gidiyor buradan havaalanından ihrama girdi Acele de etti. Lebbeyk Allahumme Lebbeyk dedi. Biz mesela son gidişimizde onu yaşadık. Saat 2'de uçak kalkması gerekiyordu. Öğlenin. İhramlarımızı giydik ama niyet etmedik. Çünkü biliyoruz. Belki bir sıkıntı yaşayabiliriz. Belki uçak rota yapabilir. Elbette yani niyet ederken şart koşmak da e, güzeldir, müstehaftır. Yani Lebbeyk Allahumme Lebbeyk diyorsunuz fı mahalli حيث inhabsa habis yani alıkoyan şey olduğu takdirde orada ihramdan çıkarım şartı koyduğunuz zaman bir derslik bir sıkıntı olduğu takdirde ihramdan çıkmanız durumunda kurban kesmenize gerek olmuyor. Aleyhissalatu vesselam buna irşad ediyor, bunu gösteriyor. Biz tabii ihramlarımızı giydik ama niyet etmedik. Birçok insan ise Hemen daha havaalanında ihramları giymişler. Lebbeyk Allah'ım ve Lebbek, niyet getirmişler. Uçak tabii rotar 2 saat, 5 saat, 6 saat, 9 saat. Gece 11'de kalktı hamdolsun. Ama kalkmadığını düşünün. İşte sünneti bilmek çok önemli. Sünneti bilmek çok önemli. Diyelim ki insan tabii konumuzla alakalı olarak Nereden geldik buraya? İhrama girdi buradan. Telbiye getirmeye başladı. Lebbeyk Allah'ım ve Lebbek, Vefat etti. Öldü. İhramda olan kimsenin Yüzü ve başı ne bulmuyor, örtülmüyor. Yüzü ve başı örtülmüyor. İbn Abbas hadisi var bununla alakalı olarak. Bunu sahih Bukhari'de ve sahih Müslim'de İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet ediyor. Diyor ki İbn Abbas radıyallahu anh "Beynema rajaun waqfun bi arafa. arafatta, vakfede duran, vakfe yapan bir adam vardı. İzdaka an rahi'lihi ve vakasathu, bineğinin üzerinden düşüyor bu adam." devesine binmiş, bineyine binmiş, yere düşmüş binekte devesi de bunu çiğnemiş, ayağıyla ezmiş. Faaqasathu bir rivayetde de, "Fakala Nabi صلى الله عليه وسلم diyor ki, Aleyhisselam, Ölüyor adam, "İğsiluhu bima'ın ve sidrin. Bunu su ile yıkayın ve sidir, koku ile yıkayın. Bu sidir kokusu var. Bu ağaç tabii bu. Va kafinu fi thawbini. İki elbise de bunu ihram, iki elbise de rivayette de fi üstündeki elbiseler ile kefenleyin onu ne yapmayın kokulamayın koku onu ona buradan anlıyorsun oradaki silir ağaç yani ağacın <gülüyor> yaprağı suyu ondan şey yapmak yıka yıkamak onunla beraber karıştırarak yıkamak Buna diyor, kokusturmayın. Çünkü ihramlı. olarak öldü. Ve la tuhammiru ra'sehu ve la vechehu Başını ve yüzününe yapmayın? Örtmeyin. Fe innehu kıyameti mulebbiye Zira bu kıyamet günü nasıl haşr olacak? Herkes kabrinden çıkacak. Nasıl bu haşr olacak? Nasıl dirilecek? Telbiye. Telbiye getirerek. Yani çok büyük bir fazilet. İnsanın ihramlıyken Ölmesi. İhramlıyken can vermesi. Üçüncü husus اَنْ يُعَجِّلُوهُ ve وَإِخْرَاجِهِ اِذَا بَانَ مَوْتُهُ Eğer öldüğü anlaşılırsa kişinin aile efradı, etrafında bulunan insanlar ne yapacaklar? Cenazesini hızla defnine hazırlayıp götürecekler, yıkayacaklar, kefenleyecekler. Yani vakit kaybetmek yok hatta bu kitabın yazarı İmam Albani Rahim Allah vasiyet ediyor. Kimseyi beklemeyin diyor. Oradan gelecekler, buradan gelecekler diyor. Ölür ölmez hemen ne yapıyorlar? Defne diyorlar. O yüzden demiştik ya onu tanıyan öğrenciler diyor ki yakınında bulunan kimseler hayatı da sünneti hayatındaki gayesi amacı hep sünneti yaşatmak ve öğretmekti. Vefatı da insanlara ne yaptı? Sünneti öğretti. Bu çok önemli. Hadisler var. Aleyhisselam buyuruyor ki, esri'u bil cenazeti. Ne yapın? Cenazeyi hızla götürün. Hızla defnedin. Hızla hazırlayın. Bu konuyla ilgili geçen, cumartesi günkü laste de söylemiştik. O yeğen i̇bn Abdurrahman babasından rivayet ediyor Abdurrahman'dan. Ne diyor Abdurrahman? Biz diyor Osman İbn-i İbn Ebil As radıyallahu anhu'nun cenazesindeydik diyor. وَكُنَّا نَمْشِي مَشْيَمْ حَف۪يْفًا Cenazeyi almış, yavaş yavaş gidiyorduk. فَلَهِقَنَا أَبُوْ بَكَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهِ Biz cenazeyle böyle giderken, yürürken, hafif bir şekilde, yavaş bir şekilde, Ebu Bekara, sahabeden diyor, Ebu Bekara yanımıza geldi, yetişti. Ve yüksek sesle dedi ki, bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındayken ne yapardık? Cenazeyi götürürken koşardık. Yani koştura koştura giderdik. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiş. Şeyh Albani Rahimahullah da bunun sahih olduğunu zikrediyor. Konuyla alakalı cenazelerin hızlıca kaldırılıp, yıkanıp, kefenlenip götürülmesiyle alakalı. Başka bir hadis daha var. Talha i̇bn Talha, Talha İbn-ül Bera Hastalanıyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam O'nun hasta ziyaretine geliyor Talha İbn-ül Bera Fekal İnni la ara Talha İlla kad hadese bihil mevut Aleyhisselatü Vesselam Talha gidici Yani onun artık ölümü gelmiş Vefat Sırasında can çekişiyor Fa'adhinuni bihi hatta ashhahu fa usalli alayhi. diyor öldü artık Ruhunda da teslim etti. Bana izin verin hemen bunun da abalım cenazesini kıralım. Ona dua da bulunalım. Hu'acciluhu acele edin diyor hemen hazırlayın. Fe inne la yanbaghi li muslimin an tuhbas bayna zahrani ahlihi. Müslüman bir kimsenin ölüsü nabulmaz, bekletilmez. Ailesi arasında ne? Bizim memleketimizde de var. Adam ölmüştür. Koyarlar bir odaya. Bütün eşin, dostun, etrafın gelmesini onu son bir defa görelim tarzındaki merasimlerle adamın evden çıkarılması, yıkanması, kefenlenmesi, gömülmesi uzattıkça uzatılır. Ama hadiste geçen almıştık. Eğer ölen kimsenin Salih bir kimseyse ne diyor? Kaddimuni, kaddimuni. Beni götürün. Yani i̇yi olan kimseye zor etmiş oluruz? <gülüyor> Yine ölen kimseye yapılması gereken, Hazirun'u yapması gereken husus öldüğü yerde onu gömmeleri. Yani cenazenin bir yerden bir yere taşınması Doğru değil. Ancak bazı şartlar var. Mesela ilim diyor ki, adam küfür ülkesinde öldüyse, bakın küfür ülkesinde yaşayan kardeşlerimiz buradan iyi dinlesinler. Yani hayattayken onlarla kafir topraklarında yaşamak caiz, nasıl caizdeyse, öldüklerinde de diyor ki ilim ehli, Müslümanların kabristanlığı yoksa, onun kabristanının Hristiyanlarla birlikte gömüleceği korkusu varsa ne ne yapılmalı diyorlar? Ne yapılabilir? İslam topraklarına getirilebilir ölüsünün bile bırakılmaması daha hoş aslında yani. eğer orada bir korku varsa, katar varsa, dereke varsa bunun alakalı olabilir. Niye? Çünkü şey Halban rahimeullah da diyor ölen kimsenin öldüğü toprakla gömülmesiyle alakalı. Çünkü bu neye ters düşüyor? Az önce zikretmiş olduğumuz hadislere ters düşüyor. Aleyhissalatu cenaze öldüğü zaman hemen ne yapın diyor? Onu onun yeri artık yeryüzü değil. Yerin yüzü değil. Neresi onun yeri? Yerin yerin altı. Toprak. Kabir. Ama sen adamı kaldırdın. Otobüse koydun. Tabuta koydun. Gönderdin köye. 10 saat, 12 saat, 15 saat. Sen hadise ne yaptın? Muhalefet et. Nerede öldüyse bu adam oraya. En yakın mezarlığa ne Gömülecek, definilecek. Bu konuyla alakalı Cabir radıyallahu anh hadisi var. Diyor ki Uhud gününde Uğur savaşında Humel al Katla Liutfinu bil görmüştür giden arkadaşlarımız Bakiy mezarlığıyla, Mescid Nebevinin yanındaki Bakiy mezarıyla yaklaşık olarak 4-5 kilometrelik var. orada öldürülenler şehit düşenler ne buluyor Bakiy'e getirilmek isteniyor bazıları akrabalarını getirmek istiyorlar. Fena da Munadi Rasulullah Sallallahu Aleyhi sellem Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın seslenicisi duyurucusu sesleniyor, bağırıyor. Diyor ki: "Enne Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ye'murukum en tudfinu en tadfunu al-qatla fi Vesselam sizlere cenazelerin öldüğü yerde gömülmesini emrediyor diye sesleniyor. Dedik Cabir diyor ki radıyallahu anh, Cabir bin Abdullah, "Ba'dama Ta'malat ummi abi ve hali adilayni. Anem diyor babam ve dayımı bineğin iki tarafına koyduktan koyup taşıdıktan sonra yani devenin bineğin sağ tarafına babasını sol tarafına da kimi koyuyor? Annesini koyuyor. Şey dayısını koyuyor. Annesi Cabir'in radıyallahu anhuma'nın annesi Ummu Cabir ne yapıyor? Cenazenin, şey, cenazenin birisini bineyin sağına, birisini bineyin sonuna koyuyor. Cenazeyi getirecek bakiye. Bunu duyunca diyor, tabii Aleyhisselatü Vesselamın monadi si böyle seslenince Farah du geri döndü. Herkes insanlar geri döndü. Farajına huma biz de diyor, babamla dayımı ne yaptık? Geri getirdik. ma alkatla haythi kutelet. Öldüğü yerlere ne yaptık? Onları bıraktık. Diyor. Bu hadisi Tirmizi İbn-i Mace Nesai ve Ebu Davud rivayet ediyor. İmam-ı Nevi Rahimahullah Ezkar adlı kitabında diyor ki Ve iza evsa di en yunkala ila beledin ahar la tuneffezu vasiyyetuhu Şayet diyor vasiyetinde öldüğü yerden başka bir yere gömülmek vasiyeti varsa o diyor vasiyet uygulanmaz. Diyor ki فَإِنَّ النَّقْلَ حَرَامٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيْهِ الْمُخْطَارِ الَّذِي قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ Sahih olan mezhep içindeki tercih edilen görüşe göre çoğunluğun da söylediği budur. O diyor haramdır. وَسَرَّهْ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ Muhakkik alimler de tahkik ehli alimler de diyor bunu ne yapmışlardır? Açıkça dile getirmişler. Açıkça söylemişlerdir. Başka bir husus arkadaşlar. Çok önemli olan bir husus. şehitler için değil mi hocam? Şehitler için ve normal insanlar için. Yani öldüğü topraklarda, öldüğü bölgede ne yapılacak? Gömülecek. Mesela adam ağrılı ama İstanbul'da yaşıyor. Adam İstanbul'da öldüğünde bunu memleketine götürmenin otobüse koyup Tabuta koyup ağrıya götürmenin bir anlamı yok. Evet, sünnete muhalif. Başka bir husus, ölünün borçlarının ne yapılması? Ödenmesi. <gülüyor> diyor ki, işe kalbani rahimahullah. Velev ki diyor, bütün malıyla ne yapılsa, bütün malı borca gitse bile önce ne yapılması lazım? Borcuna ödenmesi lazım. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى الدَّوْلَةِ Şayet diyor, adamın, ölen kimsenin, borcunu ödeme niyeti var idiyse, borcunu ödeme imkanı olmamış ve öldüyse, diyor, devlet ne yapar bunu? Öder. Şayet diyor, böyle bir durum da yoksa, hayır sahiplerde ne yapabilir diyor? onun yanındaki akrabalarından hayır sahipleri onun borcunu ne var öder. Diyor ki Sa'd ibn Atval radıyallahu anhu أن أخاه مات وترك 300 درهم Sa'd ibn Atval'in kardeşi vefat ediyor ve 300 dine, dirhem para bırakıyor. 300 dirhem bırakacak ve arkasında ailesinin çoluğ çocuğuna bırakıyor. Ve aradtu en unfiqaha ala ayalihi. Öksat ibn Etwal radıyallahu anh diyor bu 300 dirhem alıp çoluğuna çocuğuna hanımına vermek istedim. Fakale li en sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne ahaka mahbusun bi deynihi. Diyor senin kardeşin ölen kardeşin şu anda nedir? Borcundan dolayı mahbuz. Hapis tutuluyor. Başka bir rivayette muallaktır diyor. Asılı kalmıştır diyor. Cenaze ölü asılı kalmıştır. O borç ödenecek. Fez diyor kardeşler git fakdi anhu. Git onun borcunu ne yap Öyle. Diyor ki Saad İbnü'l-Atfal radıyallahu fe anh, "Fezehbtu tu anhu, sonra giydim. borcu ödedim." Sonra döndüm, geldim. Kultu ya Resulallah, qad, qadaytu anhu illa dinarin" Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bütün parasını verdim, dağıttım. Ancak diyor, iki dinar bıraktım. اِذْ دَعَتْهُمَا at atun, Yani borçları araştırıyor. Kimlerin borcu var, kimlerin alacakları var. Diyor, i̇ki dinarın sahibi de kadın. Kadın bunu iddia ediyor. Benim diyor, iki dinar alacağım var kardeşinden. Aleyhisselam <gülüyor> aleyhine. Diyor ki kadının bir delili yok bununla alakalı. Borç vermiş ama bunu söylüyor ama delili yok ve yinesi yok, hücceti yok. Aleyhisselam diyor ki "A'tihâ" Bunu ona ver. O iki ona ver. "Fe innaha muhekka. Çünkü o kadın bunu hak ediyor. Bir rivayette diyor ki "Fe innaha sadika. Kadına ver, kadın zira doğru söylüyor. Aleyhisselam ne yapıyor kadını? tasdik ediyor. Buradan da anlıyoruz ki borç çok önemli arkadaşlar. Bir insanın borcu ile ölmesi, borcu ile kabre koyulması çok kötü bir şey. Müminin ruhu diyor mahbustur. mahbuz Asılıdır. Diğer hadis, borçla alakalı. Semur'a İbn-i radıyallahu anh'a diyor ki, Nebi aleyhissalatü vesselam salle ala cenaze. Cenaze namazını kıldı. Bir rivayet sabah namazını kıldı. فَلَمَّنْ صَرَ "Aha, huna min اٰلِ فُلَانٍ <gülüyor> اَحَدٍ Aleyhissalatü vesselam namazı bitirince, cemaate dönünce diyor ki, falanca kabileden, falancalardan kişiler var mı burada? فَسَكَتَ <gülüyor> الْقَوْمُ Kimse sesini çıkarmıyor. Aleyhisselatüvesselam dönmüş diyor. Falancalardan, falanca gillerden birileri var mı burada. Diyor ki Semura. Vakana edette de bir şey Yani Peygamber Aleyhisselatüvesselam bir şey soruyor, bir şey soruyor, ses çıkaramıyorlar. Konuşmuyorlar. Taqalladallık emiraran. Bunu defalarca tekrarlıyor Aleyhisselatüvesselam. Bir rivayette de, selaten üç defa tekrarlıyor. La yuji buhu Kimse cevap veremiyor. Fakala, bir "Ben varım. Ey Allah vasıli." Bir tanesi çıkıyor artık diyor ki, "Ey Allah vasıli, ben varım." Üç kere tekrarlamış Allah vasıli. Fakala, bir adam, "Yajur, min min tanesi çıkıyor, kalkıyor, yürüyerek geliyor. Elbisesini süre süre geliyor. Diyor ki, "Allahü Akselam." İlk, diyor, iki defa sorduğumda Cevap vermene engel olan şey neydi? Niye diyor şimdi üçüncüde ben varım dedin? Diyor ki aleyhissalatü vesselam ama اِنِّي لَمْ اُنَوْهِ بِسْمِكَ اِلَّا لِخَيْرٍ Ben diyor senin ismini açığa vurmadım bir hayırdan dolayı vurmadım. Yani istese aleyhissalatü açığa vuracak ismini falanca gel diyecek. Ama diyor bunu yapmadım bir hayır var bunda. Diyor falanca Derajun minhum, maqsurun bi deyinihi anil cennah diyor ki, falanca diyor cennetten diyor esir alınmış, cennetten alıkonulmuş, borcundan dolayı. Düşünsene, yani namazı vermiş, diğer ibadetleri vermiş, hesap güzel, maşallah salih ameller var, birisine borcu var, cennete girecek. Şimdi de öyle değil mi arkadaşlar? Yani günümüz dünyasında da bakıyorsun adam. Miras kalmış, yahut bir alacağı var. Hesabına para gelmiş adamın. Trilyon. Diyor bankaya. Diyorlar ki senin paranı veremeyiz. Niye? Senin işte 50 liralık bir borcun var bir tarafta. Ödememişsin. O gözüküyor. Onun için engelliyor. Yani hayatta bunu anlayabileceğimiz örnekleri var. Değil mi? Adam diyor, allah Allah ya, alın diyor ya. yüz alın da benim şu paramı verin. Bakın yani bu adamı da allah Teala cennetten alıkoyuyor. Olay olay çok vahim, çok şiddetli. Eğer celle celaluhu selam, "Fen şe'tum dilerseniz feftu." Tabii Allah Teala dilediği zaman peygamberlerine ne yapıyor? Gaybı izhar ediyor, gaybı gösteriyor, değil mi? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi. "Ve en şe'tum fe'slimuhu ila azabillah." Dilerseniz de diyor onu Allah'ın azabına bırakın. Bu kadar önemli arkadaşlar. فَلَوْ <Ses رَأَيْتَ <Sesikî> Diyor ki Allah Resulullah Aleyhisselam onun yakınlarından, akrabalarından birisini görürsen eğer bunlara söyle de kalksınlar, borcunu ödesinler de öbür tarafta ahirette kimse hakkını bundan talep etmesin. Diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis Ebu Davud İmam Nesai ne yapmış? Rivayet etmiş. Üçüncü hadis Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh hadisi. Ma'a rajulun diyor ki bir adam öldü. Fa ghaselnahu ve kafannahu ve hannatnahu. Adam yıkaydık, kefenledik, kokusunu sürdük. Ve wadana hu li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem haythu tud'u al-cenayiz. Aleyhisselam'ın önüne cenazeleri nasıl koyuluyorsa ne yaptı koyduk bu makamı cibril bu cibrilin makamında <Sessizlik> sonra Adem Rasulallah Sallallahu aleyhi ve sellem bir Salti aleyh. sonra diyor Rasullah Sallallahu aleyhi sellme seslendik haber verdik cenaze konuldu, cenaze artık kullanabilir acaba <Sessizlik> ama anafet Hatta Huta yanımıza geldi adımlarını atarak ilerledi ثُمَّ قَالَ لَعَلَّ عَلَى صَاحِبُكُمْ Deynen. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu cenazenin arkadaşınızın borcu var mı? Soruyor. قَالُوا <gülüyor> نَعَمْ Evet. <gülüyor> "Kaç? İki dinar borcu var. فَتَخَلَّفَ <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam hemen ne yapıyor? Geri çekiliyor. Geri çekiliyor. قَالَ صَلُوا عَلَى صَاحِبُكُمْ Cenazenizi siz kılın. Alın kılın cenazenizi. Fakat Allah'a emanet olmak için Allah'ın izniyle birlikte Aralarında emriyle birlikte denilen bir adam çıkıyor. Diyor ki, izniyle birlikte Allah'ın emriyle birlikte bir şey yapmak zorundasınız. Eğer bir şey yapmak istiyorsanız, borcu izniyle birlikte Allah'ın emriyle birlikte bir şey yapmak zorundasınız. Eğer bir şey yapmak istiyorsanız, Allah'ın izniyle birlikte Aleyhisselatü Vesselam sürekli tekrarlıyor. Yani bu iki dinarı sen üzerine alıyorsun. Kendi malından ödeyeceksin. Cenazenin yani ölünün sen ödedikten sonra artık bunun hiçbir ilişkisi, bu borçla bir sorumluluğu kalmayacak. Değil mi? Diye tekrarlıyor Aleyhisselatü Vesselam Ebu Katade'ye. Ebu Katade de diyor ki naam. Evet. Borcu ben alıyorum fa salla alayhi fa jaala rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izaa laqiya aba katadea yequlu wa fi riwayah thumma laqiya min al-ghad cenazeyi kılıyor ama ebu Katade ile görüştüğünde bir rivayette de ertesi gün karşılaştığında soruyor diyor ki ma sana atid dinarani bu iki dinar ne yaptı yani iki dinarı ne yaptın demek iki dinara ne oldu yani قال يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّمَا مَا تَأَمْسِي Diyor ki, dün öldüler. Yani iki dinar dün öldü. Yani artık tamam, ödendi yani. Ödenecek o, çıktı. Hatta كَانَ اَخِرَ ذَٰلِكَ قَدْ خَدَيْتُهُمَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Diyor ki, ey Allah'ın ben ne yaptım? Borcu ödedim. قال, borcu ödeyince Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, اَلْاٰنَ Şimdi diyor derisi ne yaptı? Serinledi. Şimdi diyor bu kardeşinizin derisi ne yaptı? Serinliğe kavuştu. Bakın yani borç böyle bir şey. Aleyhisselatü Vesselam iki dinar borcu olan adamın cenaze namazını kılmak istemiyor. Müslümanlardan bir kimse onu üstlenmiş olmasına rağmen takip ediyor. dedin mi ödemedin mi? İki dinara ne oldu? Diyor. O borcun ödendiğini duyunca diyor ki şimdi diyor eşinizin, kardeşinizin Cildi, derisi, teni ne yaptı? Serinliğe Selin. erdi, serinledi. Bu hadisi Hakim rivayet etmiş. Beyhaki rivayet etmiş. İmam-ı rivayet etmiş. E, i̇mam el Hakim diyor ki Sahihul hisnad ve zafakahu Hakim hisnadı sahih diyor. Zehbi de onu ne teyit ediyor. Evet. Şey Rahimullah burada güzel bir fayda zikrediyor. Diyor ki bu hadisler bize şunu anlatmakta, şunu ifade etmekte enel meyte ينتفع بقضاء الدين عنه ölü kendisinden kendisi adına ödenen öldükten sonra başkalarının kendisi adına ödediği borçtan ne var? Faydalanır. Yani fayda görür. Yani kimileri, Selefileri yahut da Vahabi ismi taktıkları kimseleri neyle suçluyorlar? Diyorlar ki bunlar örgüyü çukura gömer gibi atıyorlar, bırakıyorlar da artık hayattan ayrıldıktan sonra, gittikten sonra, gözlerini kapadıktan sonra artık bütün her şeyin kapandığını, hiçbir şeyden faydalanmayacağını söylüyorlar gibi, gibi iftiralar atıyorlar. en Sünnet ve Cemaat, Selefi, Salih yolunda giden Selefiler ne yapmakta? Delil ile hareket etmekte. Bu deliller de bize neyi anlatıyor? Borcu olan ölünün borcu ödenirse ölü bundan ne yapar? Ne alır? <gülüyor> kana <ne> min gayri waladihi Diyor ki Şagalbani şey, Rahimahullah. Velevkü diyor yani kendi soyundan çoluğu çocuğu olmasa bile bu borcu ödeyenler. Ve <gülüyor> ennel kada'a yarfakul azab anhu Borcun ödenmesi onun dövçer olacağı karşılaşacağı azabını ne haber? Kaldırır. Feyhi min cumle'tül mukhassisat diyor bu söylemiş olduğumuz hususuz mukassis. Şu ayeti taksis etmektedir. Şu ayetin genel manasından ne abi bazı hususi özel manaları dışarı çıkartıyor. Ne o ayet? Ve an lil insani ve an lil insani illa ma İnsana ancak yaptığı şeyin karşılığı vardır. Yani dünyada yaptıklarının neyi var karşılığı var insana. Yani dünyada yaptıklarının karşılığını ne yapacak? Ahirette görecek. Ahirette görecek. Bunun dışında salih amel yaptıysa salih ameli bununla birlikte şer, şer ameleştirilir. Şer görecek. Bu ayet bize ne anlatıyor? Genel mana olarak, umum olarak yani insan yaptığının karşılığını görür. Ona öldükten sonra hiçbir şey fayda vermez. Ama hususi deliller var ki Cenaze ölü, kişi öldükten sonra, kabre konulduktan sonra ona fayda verecek bazı hususlar var. Bunları da delillerle öğreniyoruz. Mesela şimdi gördük, öğrendik ki ne yapılamaz, ne yapılabilir? Ölünün borcu ödenir. Borcu ödenirse ölü rahatlar. Ölünün teni serinler. Ama ölü ölünün teni serinlesin diye, ölü rahatlasın diye, onun ardından kılmadığı namazları kılıp ya da kılmadığı namazları hesap makinesiyle hesaplayıp, bir para miktarı tespit edip, onunla tasadduk ederek ona fayda verebilir miyiz? Veremeyiz. Çünkü böyle bir delil yok. Ölünün kılmadığı namazları biz kılabilir miyiz? Kılamayız. Ölünün dünya hayatında okumadığı yahut okuduğu Kur'an-ı Kerim'i öldükten sonra okuyup ona fayda verebilir miyiz? Veremeyiz. Çünkü... Bununla ilgili deliller sahih değil olan deliller. Ancak sahih olan deliller ne yapılabilir? Amel edilebilir. Gelecek. Dersin sonunda sorular inşallah. Evet. Cabir radıyallahu anhuma Az önce babasının nerede öldüğünü öğrendik. Babası nerede öldü? Uhud. Şimdi de bu rivayet bize babasının ölüm e, halindeyken öldükten sonra ya da öldükten önceki borç kıssasını anlatıyor. Diyor ki Cabir hadisinde Enne Eba Hushede yevme uhud. Cabir'in babasının adı ne? Abdullah İbn Amr. Abdullah İbn Amr İbn Haram وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا سَرَاث۪ينَ tane kızı var. Ve adamın üzerine de borcu var. فَشْتَدَّ الْغُرَمَعُ فِي Bazı rivayetlerde borcu aldığı kimseler Yahudi. Yahudilerden gitmiş, borcu almış. Diyor ki Ölüm kendisine geldi. Falma hadaru Hidadun Nakhli ataytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fekultu ya Rasulallah kad alimta anna walidi stushida yawm Uhud. diyor ki Resulullah'a geldim ve dedim ki ey Allah'ın Resulü biliyorsun babam Uhud'da şehit oldu. Utarake alayhi daynan kesiran. Üzerinde birçok borç var. Ve enni uhibbu an yarakal ghurama. Borçluların alacaklıların seni görmesini istiyorum. Gel şunlarla bir konuş. Borçlar bastırıyorlar. Hak, haklarını istiyorlar. Bu tarafta da Uhud'da savaşmış, kanını akıtmış, ölmüş, şehit düşmüş bir sahabe. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, İzheb febeydir kulle temrin alâhide. Beydir ve beya beydir emir. Yani çuval tarzı bir şey. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, git diyor hurmaları çuvalla, çuvala koy. Fakat Diyor ki, dedi size öyle yaptım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fimme dava etti. sabah, olunca, sabahın erken saatinde diyor, geldi Aleyhisselatü Vesselam yanımıza. sabah, sabahın erken saatinde diyor, geldi Aleyhisselatü Vesselam yanımıza. Fakat dava etti. Fakat öğlen, ve Ömer var. Vesselam bu şekilde geçiyor rivayet. Peygamber hanen kisan söylemiştik ya. Aleyhisselam'ın böyle rivayetlere bakın bir tarayın. Sahabe anlatırken diyor ki mesela o anı yaşamış, o anı görmüş. Sahabe anlatıyor diyor ki işte, o anda peygamber geldi sallallahu aleyhi ve sellem yanında Ebu Vekil Ömer vardı. Yani Aleyhisselam'ın en yakın arkadaşları. Bir yere giderken çoğu zaman yanında olan ona eşlik eden kimseler bunlar. Onun yürümesini, nefes almasını bütün tasarrufunu bizzat gö gören, şahit olan insanlar, Aleyhisselatü Vesselam'a hem bu dünyada arkadaşlık etmişler, Şeyx Salih Osemîn Rahimahullah dediği gibi, Vallahu Taala'nın takdiri, hem de bu dünyadan ayrılırken kabirleri ne? Yani yana. Yan yana. şerefe bakın arkadaşlar. Ne mübarek bir dostluk, ne mübarek bir arkadaşlık. Dolaşıyor Aleyhisselatü Vesselam çuvalları, bostanı. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, tabi doğada da bu, dua ediyor ondan sonra. Bereketli kılması için dua ediyor Allah Resulü Vesselam bu çuvallara. Allah'ım diyor sen bunları mübarek kıl. Çuvaldı. Diyor ki çağır diyor borçluları. Femazâle yekilü <gülüyor> lehum diyor ki Cabir gelene ölçerek, verdi, gelene ölçerek verdi. Kimin ne kadar hurma alacağı varsa ölçüyor veriyor. Ölçüyor veriyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki, hatta, bakın Cabir'in ifadesine, bakın, dua yapan Peygamber aleyhissalatü vesselam, ölçüp, eliyle veren, borçlara veren aleyhissalatü vesselam, kalkmış, gelmiş, Ebu Bekir bahçeye girmiş, Cabir'e aklı vermiş, demiş, bunları çuvallara koy. Olay. Diyor ki, bitiyor. Borçlar ödeniyor. Böyle bir durumda ne yapar insan? Hemen, Resulullah'a teşekkür eder değil mi? Ey Allah'ın Resulullah, Allah razı olsun. Geldin borcumuzu kapattın. Bizi, babamı rahata kavuşturdun. Bakın ne diyor? Hatta Allahu emanete validi. Diyor ki allah Teala diyor ne yaptı? Babamın emanetini yani babamın borçlarını ödedi. Yani tevhide bakın arkadaşlar. Aynı Ayşe radıyallahu anh'ın ilk hadisesinden temizlenme kıssasına Tensi, değil mi? Ki Rabbim, ha, Rabbim ona hamd ediyor. Onu tesbih ediyor. Tevhide bakın. Bir tarafta dua yapan, bu işe ön ayak olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet ona teşekkür edilecek. Kim? <gülüyor> İnsanlara teşekkür etmeyen insan Allah'a da yapmaz? Şükretmez. Bunu bilmez yani. Ama önce kimin hakkı var? Allah'ın Allah hakkı var. Sahabe diyor ki Allah-u Teala diyor. Böylece babamın üzerine olan borcunu eda etti, ödedi. O ana vallahi radan an Allah Vallahi diyor ben Allah teala'nın babamın borcunu ödemesinden çok razıyım. çok hoşnutum. Walla arjiu ila aqwati bi Diyor ki, verir ki diyor ben kardeşlerime, kız kardeşlerime bir tane tane hurma kalmasa bile. Yani babamın mirasından bize hiçbir şey kalmasa bile bir tane hurma tanesi bile razıyım diyor. Önemli olan babamın borcunun ödenmesi. Veselletu vallahi el kulla hatta enni alayhi rasulullah sallallahu Bir de baktım ki diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hurmayı verdiği, borçları ödediği o çuvallar var ya, onun o çuval, başında durduğu o çuval var ya diyor, sanki ondan hiçbir tane ne yapmamış, bir tane hurma alınmamış gibi. Yani Ali Seyyidü sallam alıyor veriyor. Hurmadan eksilmiyor. Bakın berekete. Yani bereket ayrı bir şey. Allahu Teala'nın kula bereket vermesi ayrı bir şey. Tavafeytu ma'ar-Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem el-Maghrib. Diyor akşamleyin Ali Seyyidü sallamla beraber kaldım akşam namazını beraber kıldım. Fezeker <gülüyor> tu zalika Ali Seyyidü sallama bunu zikre diyor. Böyle böyle oldu ya Allah'ın Resulü'ç. Çuvala baktım hiçbir şey eksik değil. Borçlar ödendi. Fezvahike aleyhissalatü vesselam tebessüm edip gülüyor. Allah'ın bir neyini gördü orada? Lütfunu gördü. Fekali iti Ebu Bekir ve Ömer'e. Bakın rivayetten anlıyoruz. Buradaki rivayette Şeyh Albani'nin getirdiği rivayette yok. Ama ben sizi zikrettim. Başka rivayetlerde ne var? Ebu Bekir ve Ömer. Olaya onlar da şahit diyor ki Peygamberimiz diyor. Git Ebu Bekir'e ve Ömer'e. Onlara da diyor. Haber ver. Bu yaşanan olayları. Evet. Bu hadisi İmam Bukhari rivayet ediyor. İmam Ebu Davud Nesai ve Darimi rivayet ediyor. Buradan da anlıyoruz ki arkadaşlar borcun şeyni, borcun durumu çok büyük. Üzerine borç olan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, bunlara daha önce söylemiştik, vasiyet Vasiyetin vacibi vardı, vasiyetin sünnetin müstehabı vardı. Bir de vasiyetin neyi var? Haram olanı var. Ha, adam derse ki ben öldükten sonra kabrimi şöyle mermerlerle yükseltin, üstüne bir de kubbe yapın. Bu vasiyetin uygulanması haram. Ya götürün, ya Gibi mesela, memleketime götürün. Yok, i̇mam ne Mehmet'e uygulanmaz. Sünnet olan öldüğü yerde gömülmesi. Evet, bununla yetinelim. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Allah nasip ederseniz devam ederim. Soru soran varsa konuyla alakalı. mesela bugün günümüzdeki cenaze olaylarında insanların toplanırsa, yani orada o hakikaten o insanların o önemi orada borcu var mı yok mu? Hiç böyle bir olayla birleştirecik dedilmiyor. Herkes hakkınızı helal ediyor musunuz denildiğinde helal ediyoruz diyor. Halbuki borcunun sorulması, borcunun varsa insanlara tenbih edilmesi, uyarılması lazım. Ben öyle bir cenazeye şahit oldum. Çıktı ee, cenazenin yakını, oğlu namaz kılındıktan sonra cemaat dağılmadan dedi ki burada yatan dedi zat bizim babamız aranızda yahut aranızda olmayan ama sizin bildiğiniz alacağınız varsa bir kimsenin alacağı var ise ne yapsın biz buradayız. Bize müracaat etsin, babamızın alacağını ne yapalım o kimselere? Ödeyelim. Ödeyelim. Yani çok güzel bir davranış. E, yani, Araştırmak yani lazım. Evet. Hocam bu mesela bizim boğacımız var ama o kişiyi bulamıyoruz yani. Aynı taraftan dolayı. Yani biz nasıl bunu öreceğiz? Yani o kişinin adına hayır yapabilir miyiz dinlette bunların yerine? Evet, yapardım. yani elimehli diyor ki borcunuz olan kimseyi bulmaya çalışacaksınız, bekleyeceksiniz. Artık ümit kesildiyse onun adına ne yapacaksınız? Tasatlık yapacaksınız, hayır yapacaksınız. Peki bu insan beş tane, on beş tane sonra karşına çıktı. Tasatlık yap. Yani varsayın meruzenden. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> yani. yani? insan insanlarımız İstanbul'dayız da evet. beş. İşte beklemek 10 bir lazım, bir hayır, müddet hayır. beklemek lazım. Bir müddet beklemek lazım. Ee, bir, bir müddet bekle. Üç sene bekle, beş sene bekle. Karşılama umudun kesildikten sonra artık. Öyle. karşına çıkarsa, adam da isterse, imkan da varsa öleceksin. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedühan la ilahe illa ent. Estağfirullahalâtuğul eylek.